1772 numaralı konu, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anha'ın bir hutbesi, Ebu Musa el-Eşari, Basra valisi iken halka bir hutbe irat ederek şunları söyledi, Ey insanlar, ağlayınız, eğer ağlayamıyorsanız hiç olmazsa ağlar gibi olunuz, çünkü cehennemlikler gözyaşları bitinceye kadar ağlarlar, gözyaşlarının bitmesi üzerine de kan ağlarlar, hem o kadar çok ağlarlar ki döktükleri gözyaşlarından ve kandan içinde gemilerin yüzebileceği göller oluşur.